إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا وهادينا إلى الحق محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين ama bado, fîn âzdak al-hadîthi kâlamû Allah, vâkîr al-hadi, hadi Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sallam, vâşr al-âmûri, muhdeşatû ha, vâkîl muhdeşat bidâ' bid iman dersinin 123. dersindeyiz. İmanın da rükünlerindeydik, şartlarındaydık. O da imanın şartları 33. rükündeyiz. Dördüncü rükün peygamberlere iman. Onda da dokuzuncu dersteyiz. Peygamberlerde de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini işliyoruz. Mucizelerde de dördüncü dersteyiz. Bundan önce on sekiz sene mucize açıkladık Resulullah'ın. Devam ediyoruz. Hepsini toplayacağız. Hayır. İlk kısmını mucizelerden zikrettik. Çünkü dedik ki mucizeler o kadar çoktur ki ciltlerce kitaplar yazmışlar. Sahih rivayetlerden gelenler hepsi sahiptir. Bugün on dayız. Mucize nedir? Oğlan üstü bir meseledir. Yani bir insan bunu yapamaz. Bir artı bir iki. ki Allah subhanahu teala istemiş bu olsun. Mucizeyden çarametin de farkı nedir? Mucize İstediği zaman peygamber o işi yapabilir. İstediği zaman peygamber o mucizeyi getirebilir. Diğer peygamberler gibi istedikleri zaman mucizeyi gösterdiler. Keramet öyle değil. Bak karıştırmasınlar bunu açık oluyorum. Keramet birden istiyorsa keramet ben keramet gösteririm iddia ediyorsa bu çeramet değil bu yalanlıktır sihirbazlıktır, deccallıktır olabilir. Çünkü çeramet ehli ben çeramet gösteririm diyemez. Allah ona çeramet verir. Allah subhanehu ve teala ona yol gösterir o yoldan ne yapar? Yolunu Allah Teala bir ikramı verir çeramına. Mucizeler yen yerinde peygamber istese çıkartır. Yen onun hayatında mevcut olan bir şeydir. Şeramat, e şey, mucizeler, peygamberlerde. E, bu mucizelerde Allah Subhanahu teala neyidir? Peygamberlere verir, teyit eder. Bu has adamdır, Özel adamdır. Seçkindir bu. Diğer insanlardan farkı nedir? Bunun bir üstünlüğü var. Bu neden delildir? Bu bunun Allah teala'nın elçisidir. Eskiden maddiyet daha önemlidir insanların Eski zamanlarda insanlar maddeye inanırdılar. Yani görsüler, inansılar. Akılları o kadar iyidir. Allah Teala onun için mucizeleri gösterdi. Ama bizim peygamberimiz dedik ki ebedi bir peygamber olduğu için kıyamete kadar Allah Teala biliyor da dünyanın cittikçe sonu teknoloji dönemi gelir. Bundan sonra belki bu Bundan belki 50 sene sonra insanlar bizim eee kamera çektiğimize, internete girdiğimize alay ederler. Artabildim daha üstün teknolojiye çıkar. Allah Teala hepsini bildiği için akıl bantık kalıcı bir ne vermiş mucize vermiştir bizim peygambere. O da nedir? dedir birinci mucize açıkladı Kur'an içerildi. Bu ebedi kalıcıdır. Ama diğer mucizeleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de görünmüştür diye peygamberler gibi. Evet. Şimdi 18. işledik Bugün on dayız. Bu da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem be, bedeni olması. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derin çok gücülüymüş. Bundan önce ama bu güc kişikildir. Bir kuvvet olarak güleşte güclüdür. Bir de evlilik hayatında, karı koca ilişkisinde güçlü olmak var. Resulullah bedenen güclüymüş. Biliyoruz bundan önce dedik ki bedeli bir arabi geldi. Kimse beleni yere güleşte getirmemiş dedi. Ne oldu? Resulullah dedi ben getirsem sen getirsem güleşte belimi yere ben seni iman eder Resulullah onunla güleş yaptı, beli yere geldi. Olmadı dedi filan ayham kaydı bir daha yetti. Ondan sonra adam Müslüman oldu dedi çünkü benden gücü yoktur yarım dedi. Sen illa şeysin yani olan üstü bir şeydir. Bu insan gücü değil mucizedir demek Ama bugünkü şeyimiz Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem normal insan ne bir eşiyle bir sefer münasebette bulunuyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün eşleriyle aynı gecede münasebette bulunabilirdir. Nasıl oluyordu? Yani bir eşinin yanına girerdir, onun yanında ihtiyacını giderdir, sonra giderdir o bir eşinin yanına, o bir eşinin yanına. Bu neste gücüster. Her insan bunu yapamaz. Bu olağanüstü bir şeydi. Sahabeler diyorlar ki, hadiste enstem rivayet olan diyor ki, kenenbi yi. Kâne'l-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yedûru alâ nisâ'ihî fî sa'etin va'idetin minel leyli ve annehâri Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir saatte bütün hanımlarını dolaşırdır. Ve hümle ehdâ aşara Hanımları da zimmeti altında olan on bir tane hanımı vardı. On bir tane hanımına bir gecede belli saatte gidip Dolaşabilirdi. Ravi diyor ki Enes'e sordum ki bu nasıl yapıyordu bir işi? Nasıl gücü getirdi buna? Enes diyor ki biz de bunu anlatırdık. Derdik Resulullah'ın bu bir mucizesidir. Enes diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 tanı adam gücü verilmiştir ona. Bu cümle biliyorsunuz ilaçlar var. Haplar var, diyaclar var, ne bileyim bir sürü şeyler var. Bunları insan hepsini alsa iki sefer, üç sefer bir şeye, ondan sonra ne olur? Cücü biter. Ama bu bir mucizedir. Bu mucizedir, yani bu bu çözülmüştür. O zaman da bu zamanda kimse bunu yapamaz. Bu yaşanmıştır, sahih hadisten de rivayet olunmuş bize gelmiştir. Elas'ın bu hadisi Bukhari'dedir. Bukhari'de husul babında diyor ki İmam Bukhari bab koymuştur. Bir tane, birden fazla eşi var ise, aynen gece dolaşsa, isterim her eşinin yanına girerken husul alsın. O babın altında bu hadisi zikretmiştir. Bu Bukhari'dedir. Diğer mucize kitaplarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, alimler bunu mucizelerinden sayırlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir mucizedir, olan üstü bir şeydir. Evet, bu da 19. mucize. 20. mucize Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı meseleleri gayb'ten haber verirdir. Bir mesele, bir olay yer üzerinde oluyor. O olaydan haber veriyor. Bir filan ülkede bir iş oldu diyor. Ondan sonra haber geliyor. Evet bu saatte Resulullah'ın haber verdiği gibi bir mesele olay olmuştur. O zaman için bu mucizedir. Bu zaman için değil. O da ne var? Ne fax var, ne e-mail var, ne cep telefonu var, ne uydu var ama bu bir mucizedir. Bu zamanda evet olur. Bu de canlı yayın çıkıyor. Amerika'da işte Amerikan başkanı kalp krizi geçirdi. Bugün her yere yayılır. Ama o zamanda yoktur. Sahabeler rivayetlerinde mesela Buhari'de diyor ki Ebu Hureyre radiyallahu anh'u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dedi bize bir Müslüman kardeşiniz vefat etti. Namazını kılalım. Kimdir ya Resulullah? Dedi Necaşi. Necaşi kimdir? Arkadaşlar. Necaşi Habeşe. Kralı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi mazlum. Zulm altında olan ashabına Mekke'de dedi. Gidin o hicret edin o kralın yanına o kralın yanında zulme uğramazsınız. O kral da Hristiyan'dır. Sonra o kral Müslüman olur ama ilan edemez İslamiyetini. Müslüman olarak da ölür. Onun için öldüğünde onun cemaati namazını Hristiyan dinine göre kılarlar, defnederler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o öldüğü aslında da aynen saatte ne namazı kılar? Salatul ghaib. Salatul Gıyib nedir? Gıyabi cenaze. Gıyaben, gıyabi cenaze namazı kılar onları. Bu nedir? Bir mucizedir. Bu olan üstü bir şeydir. Sonra haber gelir. Evet, Rasulullah filan saatte dediğinde nedir? İşte aynı saatte aynı şeyde vefat etmiştir. Ne zaman haber gelir? Bir ay, iki ay, üç ay sonra haber gelir. Ancak da haber eden Medine'ye haber gelecekti. Evet, bu da nedir gıypten? Haber vermek gibidir. Kim buna bilindiriyor bu gıybi? Tabi Allah Teala, Cibril vasıtasıyla. Ama bugün öyle değilse, o günde nedir? Bu mucizedir. Bugün de bunu bilenler, Resulullah'a iman etmişlerdir. O zaman da biz de iman ediyoruz. Çünkü biz de yerimizi sahada kendimizi sahabe yerine koyuyoruz. İman etmek zorundayız. İkinci mesele Enes'ten rivayet oluyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd, Cafer Abdullah İbni Revaha. Bunları ne yaptı? Haberlerini verdi. Mute savaşında biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordu gönderdi. İlk savaş Yarımada'nın sınırında Ürdün'ün güneyinde Gullah'la çatışacak. Gullah'ın ordusu 10 misli Müslümanların ordusundan daha fazla. Öddetleri, silahları, teknolojileri o zaman Müslümanlardan çok üstündür. Bu savaş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş camide sanki canlı yayınlan bizim anladığımız dilden, canlı yayından nakil yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Enes, aynen Enes'in dediğini okuyacağım. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Efe ver râyetu râyete zeydun usib. Diyor, kumanda zeydü aldı. Savaş başladı ya, kumanda zeydedir diyor. Zeyd, isabet aldı, yani öldü diyor. Şehit oldu şehidin şehadet müjdesini haber veriyor. Ve bunu dedilse de ağlıyor Resulullah. gözünde yaşıyor. Canından bir parça gidiyor. Bunlar hepsi sahabe Ondan sonra diyor: "Fumma akhadha Caferu fa usib." Ondan sonra diyor Cafer aldı onu. O da usib. O da şehit oldu. Cafer kimdir? amcası oldu. Hazret Ali'nin abisi Cafer bin Ebi Talib cennette göreler uçuyor. Cafer onun için Cafer'i tayyar demişler. Fumma akhadahu ibn Rawah. Abdullah ibn Rawah, şuman şairidir. O aldığını fausib ve aynahu tezrifani. Bunu anlattıkça sanki ekrandan anlatıyor. Savaş Resulullah'ın göz önündedir. O zaman da ekran yoktur, canlı yayında da yoktur. Fausib isabet ettin oldu? gözleri ağlıyor. Sonra diyor Resulullah, "Hatta akabeha seyfun min suyufillah." Savaş nerede? Ürdün'ün güneyinde, yarım adanın kuzeyinde. Resulullah nerede? Medine'de. Aralarında kaç var? Bir günün kilometresiyle 750-800 km var. Resulullah anlatıyor o zamana yayında. Diyor ki hatta <Gülüyor> Sanzari, kim aldı ha seifun min suyufil la'i hatta raye sanjal aldı Allahu kılınçın kılınçlarından bir kılınç hatta fetih Allah'a o aldıktan sonra da Allah subhanahu teala çıkış fetih olarak gösterdi Savaş bitiyor ashab geliyor Resulullah'ın anlattığı gibi anlatıyorlar. Ya Resulullah diyorlar ilk evvel Zeyd ordunun başındaydı. Öyle savaştı, öyle savaştı ki sanki yani aslan gibi önüne gelen ama isabet aldı, öldü. Şehit oldu. Sonra sancakı Cafer aldı. O da öyle savaştı. Yani iyice o da şehit oldu. Ondan sonra Abdullah İbni Revah aldı. O da şehit oldu. Ondan sonra Halid İbni Velid aldı. Bu olaydan sonra Halid'in adına kaldı. Seyfullahil Maslul. Allah'ın neyi? Çekilmiş. Çekilmiş kılıcı. Kılıç ne zaman çekilir? Kılıfından çıkar. Ne zaman savaşa hazırsın? Halid her zaman savaşa hazır. Onun için Halid'in girdiği Savaşta Müslümanlar galibe yenilmediler. Her her galip oldular? İstisnasız. 13 Hazret Ömer ne dedi? Fitne olmasın ya. Müslümanlar tedbir bulaksın desler. Haydi de artık 13 halife azletti. Didan Mustafa'yı indirdi. Yerine Ubeyde'yi koydu. Ubeyde bin Cerrah. Halid'te ben Allah'ın kılıçıyım. Nasıl beni kılifuma sokarsın Ben, Resulullah Allah beni çekmiştir kılıçımı. Dedi mi? Hayır. Çünkü sahabedir, fıkını biliyor. Ne diye yöneticiye, halifeye? Emire? seni var ta'na. Aynen savaşına devam etti. Sanki. Daha fazla devam etti. Neden? Eskiden mesuliyet altındadır. Kendimi kurayım, ölmeyeyim mesela. Daha fazla devam etti. Daha fazla savaş etti. Ondan sonra diyorlar Halit ne yaptı? Baktı bunlar, bunlar çok güçlü, on kat fazla, bir de teknolojileri var, savaş kabiliyetleri de fazladır Rumların. Bellidir, Rum bir seneler devlettir. Araplar Resulullah'tan on sene önce Bedevi birbirlerini yerdiler, yarım adadan dışarı çıkmamışlar. He? Bunlar Cervisler, dünyanın bir senelik imperatörlerinin önünde savaş yapıyorlar. Ondan sonra Halid tezekki Allah'ın kılıncı ya, bir menevra yaptı savaşta. Böldü askerleri, ondan sonra böyle gösterdi şeyde, askerleri gizlice, yani bugün de askeri savaşlarda okutuyorlar bunu. Nasıl orduyu kurtarırsın yok olmadan? İşte Fetehallahu aleyhim, Halid orduyu kurtardı. Ondan sonra ordu döndü şeye, Medine'ye. Medine'ye de anlattı bunu. Bu da nedir? İşte Resulullah'ın dediği bir. Biz demiştik de bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden neydi? İsra'ya çıkarken geldi dedi ben işte İsra'ya gittim Beytil Makdis'e gittim Miraz'a gittim dediler Miraz'ı bırak ay Muhammed semaları bırak da sen Beytil Makdis'e gitmişsen anlat bize nasıldır orası. Biliyorlar Resulullah Beytin Vaktis'e gitmemiş. Yani hiç gitmemiş. El bir sefer getseydi evet anlatırdı. Anlat bakalım bize. Anlatsan doğru dersen inanır sana. Resulullah dürdü terledim. Çünkü gecedir görmedim. Diyor ki sanki önümde maketi durdu Resulullah diyor. Ona bakarak anlatıyorum diyor. Bu da mucize. Evet. Bu mucizeler Bundan çok var Resulullah'ın hayatında sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten yani bu haber verdikleri bu meselede çoktur. Hatta bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Zeynep ibneti i Cahş, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Zeynep diyor Resulullah bir gün uykudan uyumuştur, kalktı yani korkarak yani böyle sanki bir şey e, rüya görmüştür. E, çabuz. He? Çabuz. Çab Yok, çabuz değil yani böyle sıkıcı bir rüya görmüş, kalktı yüzleri kızarmış. Ne oldu yani? Sünah delilah illallah. Vay bunlere Arab min şerriyâtıktır. Vay haline Arabların dedi. Şer çok yakın oldu dedi. bugün dedi. Yâcûz maçûz. Seddinden he? ne atıldı? Bir delik açıldı. Elini de şöyle yaptı. Bu kadar bir delik açıldı dedi. Öyle yaptı elini. Yani ne oldu? Yacuc, macuc ne zaman çıkar? Ahir zaman alametidir. Büyük alametlerdendir. Yacuc, macuc çıktı artık dünyanın sonu geldi demekti. Yani dünyanın sonu yakındır. Ey der, yacuc, ne zaman açtı bunu? Şimdi yacuc, macucu haber vermek bu bir mucizedir alametlerin, kıyamet alametlerinin haberlerindendir. Ama bu, bu kıyamet alametlerinin haberlerini vermiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde. Diyor ki bugün açıldı. Ne zamandır o gün? Resulullah Medine'de olduğun, olduğu senesinde açılmış. Eydi biz bunu nasıl emin oluruz? O gün açılmış mı? Hı? Emin miyiz buna? Eminiz. Eminiz. Neyle eminiz? Kimse acız şu ana kadar seddini görmemiş. Çünkü bu bir gaybdir. İnanmak da nedir? İmanın şartlerindendir. Ama neden eminiz? Arkadaş dedi eminiz. korkmayarak, derdud etmeyerek. Çünkü mümindir. Müminin sıfatı gaybe inanacaksın. Onun için eminim ben diyeceksin. Başka haber vermişler doğru demiştir. Ve haberini biz ne zaman tehlike edebiliriz? Kıyamet gününde. Sorarız. O günü görme istiyorum, o günü gösterirler sana. Olur mu? Olur. Allah kadirdir her şeye. İmanımızla biz cennette, cennete müminler girdikten sonra her şey istedikleri olabilir. Bir istediklerde de dünyadaki şeyleri de görebilirler. Bir de gerek yoktur sormaya. Çünkü cennete girmişsen en heyb meselesi tahakkuk etmiştir. Orada. Onun için biz adımız gibi eminiz. Nasıl Necaşi orada öldü, ashab kiram orada şehit oldu Resulullah, doğru diyor. Resulullah haber verdiğinde yacuc macuz ne yapmış? Başlamış kazmaya. Bu kazma ne zamana süre? Ahir zamana kadar süre. Hatta bir rivayette var Hasan hadisten. Bunlar kazanlar kazanlar biraz büyür derler akşam olur yarın geliriz bir de gelirler bakarlar bütün, bütünmüş orası. Bir de kazanlar böyle. allah Teala öyle takdir etmiştir en sonda Allah izin verir bu sefer seddi yıkıp çıkarlar onda da ahir olur. bu şeyden beşinci alametlere inşallah geleceğiz inşallah beşinci rükün orada işleriz ahiret gününe imanda evet bu da nedir? bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mucizelerindedir olduğu anda haber verir bunun gibi çok var Evet, bunun gibi çok haberler var. 20. 20. 20. mucizesi bu anında haber veriyor. 20. mucizesi, bazı meseleleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatmıştır. Anlatıyor. Olduğu gibi de sıkıyor kendi hayatında. Yani diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan günde filan şey olur oluyor. Bu nedir? Mucizedir. Hudeyfe bin Yemen diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Akhberani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bima huwa ka'in ila an taqumu as-sa'atu fama min shay'in illa qad saltehu." Bu da Müslüm'de rivayet odur. Hüzeyf bin i kimdir arkadaşlar? Resulullah'ın sırdaşıdır. Münafıkların da listesi olan yanındaydı. Münafıklar ashab bilirdir. Ama hangi liste olanın yanındaydı? Münafıklarda hangisi nifak üzere ölebilir? Çünkü insan ehl-i sünnet itikadında nedir? Evet bugün münafıktır, bugün kafirdir ama Allah nasıl ölür bilemezsin. Ben ki mümin olurum. Ama Resulullah liste bunlar nifak üzerine ölerler, 17 teneyyidler. 13 Hazreti Ümer hep gelip adım var mı içinde? Korkardır. Onun için Resulullah ve sellem, Hüzeyf ebn-i Yemem diyor, ben Resulullah'tan kıyamata kadar bütün şeyleri sordum, her şeyi bana söyledi. Bir rivayeti anlatıyor, insanlar her sorardır, ne beni cennete götürür, ben şer sorardım, hatta o şer içine düşmeyeyim, dikkat edin, tedbir alayım. Diyor sallallahu aleyhi ve ne dedi? Cabir ibn-i rivayetinde, bu da Bukhari'de geçiyor. Diyor ki Resulullah dedi, اِذَا هَلَكَ kisra, فَلَا kisra بَعْدَهُ Kisra, helak olsa ondan sonra kisra kalmaz. Bitti. Bir daha kisralık gelmez. Eydir kisra ne zaman helek oldu? Resulullah'tan hemen sonra Hazreti Ömer zamanında. Kime demiş bunu? Ashabına. dediği gibi çıktı mı? Anında çıktı mı? Çıktı. Ashab da bunu gördü. Kisra'nı ne yaptı? Kadisiye savaşında Müslümanlar bin senelik umbratörlük ne oldu? Yok oldu gibi. Onun için Kisracılar, bugün de İranlar, Farisler, Puslar, Hz. Ömer'i sevmezler. Çünkü devletlerini yok etmişti. Kendileri diyorlar. Nasıl olur diyorlar ki bir senelik umbratörlük Araplar onlar yanında köleydiler. Dünyaya meydan okurduk, umbratörü yok etmişler. Tacini Bileziğini, Bedevi araba vermişler. Surakaya vermiş. Resulullah müjde verdiği gibi ona. Ondan sonra kadınlarını da, kisvanın kızını, hanımını, Haşam Kader'i de getirmişler. Bedevilere, cariye araba vermişler. Bu Çin'i unutamıyorlar. Onun için, Hz. Ömer olan için bir kabustur. Onun için bir günde İrak'ta çimin ağabey Ömer'dir onu. Bugün de her çeşit gidip mahkemeye korkularını el devlet ellerine girmiş, mahkemeye ad verirler, isimlerini değişiyorlar Ömer'de. Değişmeyen de mecbur kalıp kaçıyor Irak'ta. Her çeşit şey kaçamadığına göre. Ömer adı şu anda Irak'ta kıttır. Evet. Sonra hadis devam ediyor. Diyor <gülüyor> ki ve ida heleke kayserun felâ kaysera ba'duh. Kayser de Şimdi Heraklis. Rum'un büyük imparatoru, O da Şam'dadır. O gittikten sonra bir daha hükümleri kalmaz. Bilfeil orada bitti. Heraklis kendisi de Şam'dan çekiliyor. Nereye geldi? Antalya'ya. Böyle çıktı Şam'ın tepelerine. Ey Suriye dedi. Çok güzelsin. Bir daha buraya biz gelemeyiz dedi. Resulullah'ın müjdesi tamam oldu. Sora devam ediyoruz Cebrail hadisi. Vellezî nefsi biyde le le tenfakennekunu zehuma fi sabilillah. Bu da yetmez yok olmaları. Oların hazineleri kenz hazine. Ne kadar bin senedir bir topluyorlar. Bin fakir fukaranın mücevherleri ha he? devletlerinde hepsi Allah yolunda infak olur. Oldu mu Hz. Ömer zamanında? Oldu. Oldu. Devam etti mi Hz. Osman zamanında? Oldu. Ne zamana kadar devam etti? Hatta Osmanlar zamanında. Küçücük bir kisrecik kalmıştı. Nerede? Kostantiniyede. Surların içinde. Onu da Muhammed Fatih yok etti. Oldu mu? Müjde verdi. Kostantiniyye fıtafat alacak. Bir tane daha kalmış arkadaşlar. Letafta, latafta hana Roma, Roma da fathu Roma nerede Bugün de İtalya'nın başkentidir. Avrupa'nın neydir? Yüreğidir, kalbidir. Orada defet O müjdeyi de vermiş Rasulullah bize. İnşallah ona da olur. Nasıl Fatih? Babası neydi adı Fatih? Şeyin e, ust, Osmanlı'nın Kuran Orhan mıydı? Hayır. Osman, Osman Gazi nere kadar gelir en son Bursa'ya gelir. Oğlunu getirir Mermeren'in önüne. Yaşlanmış. Ha, oğlu şu an resmini unuttum oğlu e, Osman'ın Orhan Gazi. Getirir, yere oğul bak benim işim bu nere kaderdir dedi. Bu denizi görüyorsun, o teseme gideceğiz. Hedef orada bitecek. Nedir? Neyi gösteriyor ona? Kastantinia'nın fethini gösteriyor. Ve bil onun torununun torununun torunun, torunu Fatih fethedir orayı. Fatih'in de torunu gelir. O da kimdir? Kanuni. Kanuni gelir. Dedem Kastantinia'nın şerefine nail oldu. Ben de Roma'nın şerefine nail olmamasıdır. Kat sefer oranı kuşatır, savaş olur ama demek ki levh-i mahfuzda bu yazılmamış Süleyman'a. Fatiha yazılmış, Süleyman'a yazılmamış. Nasıl Hz. Muaviye, Celil Konstantini fethetmek etmek için ilk cemiyi gönderir, Resulullah da o ceminin müjdesini vermiştir. Ummu Haram'a demiştir, o cemiye minen ölür, ölen de şehit olur. Ummu Haram da ne gelir? Kıbrıs'ta dinlenirseler diye gelirler Kıbrıs adasına. Oradan inende düşer, ölür. O muharamın şu anda kabri nerededir? Kıbrıs'tadır. Resulullah dedi: sallallahu aleyhi ve sellem Kıbrıs'ı şeyi Kıstantiniye'yi fetheden fethene çıkan ilk ordu Cünaha affedilmiştir. O içinde o boyu bulan sarı O ordunun lideri Kaydi Çimi'dir. Yezi bin Muaviya. Yezi Hazret Muaviye'nin oğlu Yezi lider. Ci bazen lanet eder. Biz ehli sünnet hatalarından veliyiz ama bizi lanet etmeziz. Hatalarından geliriz. Ama Hazret Hüseyin'i öldürdü diye bir şey yoktur. Buna da biz inanmıyoruz. Ehl-i sünnet buna inanmıyor. Hz. Hüseyin'in katline o emir vermedi. Sadece engelen adamları ihtar etti. Onun hatası o adamları cezalandırmadı. Tarihte alimler yine niye cezalandırmadı? Korktu. Ya çok fitne edilir, cezalandırsaydı, karışış olurdu. Aynı Hz. Ali gibi Osman'ın katillerini cezalandırmadı, bıraktı sonra şavaş oldu. Aynen mesele. Evet. İşte bunlar da ne olur? Ama bir gün gelir inşallah Roma fethi. Yani biz göreriz, biz de görmesek torunlarımız inşallah, oğullarımız görenler. Ama biz buna inanıyoruz, Roma fethi anlayacaktır. Evet, Resulullah madem haber görmüştür, olur inşallah. Evet, bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Minbere çıktı. Hazret Hasan da onun kucağında. oturdu dizinin üzerinde onu. Ne dedi? Dedi İbni Hada Seyyidun Bu oğlum benim bu oğlum seyyittir Yani Efendidir. Kimden almış Seyyidlüğü Efendilüğü? Dedesinden. Kim verdi efendiliği Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem? He? Kavumu toplandı? ashab toplandı? Hayır. Allah subhanehu ve teala verdi. Seyyidi veledi ibni Adem. Adam oğlunun efendisidir. Türkler ne diyor? Efendi, Adam oğlunun neyidir? Yücel için çiçeğidir, gülüdür. Bu da Türk'ün iştihadıdır. Güzeldi, fena değil. Ama bu illeci Resulullah cüldür desem bu da yanlış olur. Ondan dolayı Resulullah demek için her zaman bir gül resmi koyarlar. Cinayetdir Resulullah'a. Evet, sevdiklerini. Allah razı olsun dedilerimizden. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediyor. Ve alle ve anallah an yusliha bihi beyne fe'atayn minel muslimin diyor ki bu oğlum efendidir. Bu oğlum Allah'ın Allah izin verir içi büyüc azim bazı rivayette azim çifeenin çi grup Müslüman'ın arasını sulh eder. Resulullah vefat etti gitti. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi Ebu Bakır, Ömer, Osman, Ali. Biliyorsunuz Suffin Savaşı 4 sene yakın sürdü. Sonra, hilafet geçti, Hazret Hasan'a. 6 ay, halife kaldı. Sonra baktık, kan niye dökülüyor ya? Bunlar inat etmişler. Hak halife de benim. İş halifeli ise, önemli değil. Ümmet bile olsun fakt de anlaştı, sulh etti. Halifelikten ne yaptı? Vasiye Ne oldu? Ümmet bir oldu. Her evet. şey bir halifeyi beyat etti, kavga bitti. Savaş bitti. Dört sene ümmette cihad iptal oldu. Bir ümmette cihad olmasa ümmetin hayatı yoktur. Kalbi durar. Cihad her zaman var cinsi de olsa emir bilmeğruf cihattır nefis cihadı cihattır ama kılıçla cihat İslam devletinin neydir? gıdasıdır. İslam devletinde cihat olmasa o İslam devleti yok olur. Osmanlı devleti dedir nedir? Cihat üzerine kurulmuştur. Cihattan ellerini çektiler yani savudular ne oldu? he çöktüler. Evet, ondan dolayı Hz. Hasan tenazül etti. Vazgeçti. Hz. Muaviye, Müslümanlar bir oldu, ümmet bir oldu, cihat başladı, davet başladı. Müslümanlar o kadar sevindiler kan durdu Müslümanların kanı. Ne dediler o seneye? Amul Cemaat. Nedir? Am sene cemaat cemaat Cemaat senesi dediler. Teç halife, teç yumruk cihad başladı. Allahu Ekber dediler, başladılar. Ta sizin memlekete geldiler. Özbekistan'a kadar vardılar. Bukhara'ya, Muharaya hepsini fethettiler. Buradan da ta Afrika'ya geldiler. Kustantiniyye ordu gönderdi. Hazreti Muaviye. İç, savaş bitti, ilk Savaştan cemiyi dondurdu. Gidin dedi. Resulullah'ın müjdesi var. Kustantiniye'yi fethedin. Resulullah dedi. İlk ordum denizden çıkar mağfurullah. O da uykuda kalktı Resulullah. Ummu Haram'ın evinde uyumuştur. Ya Resulullah dedi. Nedir? Dedi. işte benim ordumdan, ilk ordu ümmetimden denizden cihada çıkıyorlar. Ummu Haram dedi. Ya Resulullah. Duayla ben onlardan olayım. Dedi. Sen onlardansın. Orada ne oldu? Şehit oldu muharam. Kıbrıs'ta görmedi. Evet. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haber verdiği gibi meseleler çıktı. İşte bu arkadaşlar bu türlü mucizeler çoktur. Bunun ardı arkası gelmez. Çoktur. Ama biz bir kısmını sadece işaret olarak haber verdik. Şimdi bu Kısacası aslında bu konuda dedik ki o kadar çoktur ki şeyler, mucizeler, hepsini saysak biz derslerimiz bitmez. Ama bir de bunlardan sonra bu mucize nedir? Bu mucizeler maddidir dedik. Bunlardan sonra gıypten haber veren olur, benden sonra bunlar olur, bir sürü haber vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara ben detayına girmeyeceğim. Çünkü, da çok, bunlar, bu konular kitaplarda yazılıdır. Bu kitaplara dönebiliriz inşallah. Sadece, başlık olarak hatırlatacağım. İcab ettekileri yerde de şey yapacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ashabına, Allah subhanahu teala, ümmetini ilerletir. Ümmet için platformluğu çöktürür. He? İslam böyle yayılır. Irak'tan Yemen'e gidersin. Hiç bir şeyden korkmasın diye. Bunlara haber verdi mi? Oldu. Hem de ne zaman oldu? Bakın, Handak Savaşı'nda Hendek kazıyorlar. Aç, susuz Hı? Hava savuk. Kendilerini savunamıyorlar. Yani yok olmaya mahkum diyor. Bütün yarımadası arabi toplanmış, bunları yok edecekler. Onun haricinde bir kaya geldi. Sert, hiç kırılmıyor. Hatta kaç tane balta bozuldu, o kayayı kıramazlar. Ne yaparım ashabı? Dedi gidip Resulullah'a haber verelim. Resulullah da camide yengeli bir yatmış mı? Hayır, nebidir. Kumfendir. Onun için Davatçılar bu neyi bilsinler? iki kumun arasında yaşaması lazım. Kum, kak. Hadi. İki hadının. Çık kum. Ayette geçiyor. Ya eyyühe el müddettir. Kum, kum kak. Hadi. Uyku vakti değil. İşte biz bir davatçı da Resulullah cüvallahu anh. Kum, minel leyl. Şarjı geze namazıdır. Geze namazı ne yapacaksın? Kalkacaksın. İkinci kul davet edeceksin gündüz. gece namaz, gündüz davet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka yerde kazıyor. Yani gelip yatmak yoktu. Resulullah sizin için örnek. Örnek yatıyorsa ashab adamlar etbaa nasıl çalışır? Onun için Resulullah bizim için örnektir. Her şeyde örnektir. Ya Resulullah diğer bir daş var. Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 tane darbe var taşı dağıtır. Paramparça olurlar. Bütün ashaban saatlerce uğraşırlar olmaz. Birinci darbayı oranda bir parça kopar onunla. Kıvırcık da çıkar orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kıraçen diğer Yemen'in hükmü sizin elinize geçer. O zaman Yemen heybetli bir şeydir. O kadar heybetlidir işte Ebraha geldi. Şeyi yok etmeye kabe Yemen. Heybetli bir umbratorluktur. Habeşe'ye bağlıdır. İkinci uğrar bir parça kopar kıvırdıktan Diğer Kisra'nın mülkü sizin olacak. Üçüncü Kayser'in mülkü sizin olacak. Taç paramparçalı. Münafıklar ne diyorlar? Adamlar yemek bulmuyorlar. Korkudan. Araplar gelip bunlar hala akıllarını Muhammed neyle çalıyor? İşte kişi sizlere bir gününüzü kurtarın. İşte imanla imansızlığın farkı buradadır. Ashab-ı Çekrem inanıyor. Allah kurtardı mı onları kurtardı. Tarih inanmayanlara münafıklara en güzel delildir. Şimdi ne diyorlar? Şeriat böylesi güzel değil, bu zamana gitmez. Tamam derim. Feraziyetten tamam derim. Ne gider bu zamana? İşte uygar anayasa. Fransız, İngiltere anayasası, Amerika anayasası bu daha uygundur. Eyvallah, tamam, uygundur. Eydir bunu nasıl bilelim uygundur, uygun değil? Bunu kim terper? Kim bize doğru uygundur? Sen desen sen senin şehadetin. Ben ve sen benim kabul değil. Bunu bir şey tartabilir. Bunun mihenk taşısı bir tek şeydir, tarih. Tarih sana onay verir, diploma verir. Bu doğrudur, bu doğru değil. İslam tarihine bak. 1400 sene adalet yer üzerinde yayılmıştır. En büyük adaleti Yahudi Hristiyan İslam tarihinde görmüştür. Osmanlı devletinde bile Yahudileri İspanyolları kesiyorlar Portekizler Müslümanlar getiriyor burada ziyafet çektiriyorlar Gördük mü? İyidir gelelim sizin tarihinize Osmanlı'dan sonra Medeniyet tarihi. ne yaptınız? Birinci Dünya Savaşı ne yaptınız? Kaç milyon insan sizin yüzünüzden öldü? He? İkinci Dünya Savaşı Kaç milyon öldü? Kim atom bombasını attı? Medeniyet. Kim atom bombasını attı iki sefer? Kim Vietnam'ı yok etti? Amerika. E biz bunları unuttuk ya önemli değil. Sen bugüne bak değişiyor. Tamam bugüne bakacağız. Kim Afganistan'ı yok etti, işgal etti? Kim Irak'ı işgal etti? Bir milyon adam öldü bugüne kadar. 2003'ten. Kim Yahudi'yi getirdi, Müslümanların içinde gömdü, bir kanser gibi atrafını yok ediyor. Suriye, Libya, bunları tağutlar önce kim gömdü ve bunları herlerin kim çalıyor? Yani sizin yaptığınız medeniyet buysa küfür ediyoruz bu medeniyetimiz Yok olsun böyle medeniyet, yok olsun böyle anayasalar. Ama ne önemlidir bizim için? Bizim tarihimiz. Çünkü siz bu tarihi kendiniz yazdınız. Bizim kitabımız Kur'an Allah Teala'nın düzenidir. Tarih en güzel bunun neyidir? Aynasıdır. Onun için aynı tarih bunu ispat etmiştir. Biz tarihte sizi muhakeme edeceğiz. Getirin bize parla bir tarafınızı. He? Yani bu, bu zaten ders şeyden çıkar. Kısacası, yani bunların parlak bir tarafları yoktur. Bu medeniyetin yüz senedir yer üzerinde hakimdir, parlak bir tarafı yoktur. Kadınları ne yaptılar? Bir nevi, bütün kadınları hüşmetini, başka lafız kullanmayayım, hüşmetini giderdiler. Hüşmetsiz kadınlar yaptılar. Bir de kadınları eskiden diyorlar size İslam'dan önce de bile diyorlar işte bak Orta kadınları cariye mal gibi alıp satardılar. E siz şimdi ne yapıyorsunuz? Kadınları alıp satmıyor musunuz? Mal gibi kullanmıyor musunuz? En sayısızca kadın belki kurtarmıştır. Cerisi nedir? Avrupa'da Amerika'da kullanılıyor. Kadın her yerde kullanılıyor. Amerika bile Avrupa bile bütün halk sümürgen ol sümürülü. Kime çalışıyor? Kaç tane akıllı insan var, Onlar çalışıyor. Onlar hepsi odun gibi yaşıyorlar. Evet uzun hikaye. Biz gelelim resulumuzun e, sallallahu aleyhi ve sellem iman ettiğimiz Resulümüz ne müjdeler vermiş bize. Ve tehakkuk olmuştur. Mucizelerindendir. İslam fetholunur dedi. Hiçbir ev kalmaz. İster bina, ister çadır ile İslam girer içine. Bugün de oldu mu? Osmanlı devleti nereye kaydı yandı yandı. İslam devleti vardı? Ta Moskova yakın yerlere vardı. Oradan ta Afrika'ya gitti. Endülşe'ye. Yenine kaldı bir Almanya Fransa kaldı. Kanuni Viyenne'ye bile dayandı. Değil mi? Neredeyse Roma'ya açacaktı. Resulullah'ın dediği haber oldu. O zaman maddiyen biz gittik bir fil oraları aldık. Ama bugün İslam her yerde duyuluyor. Amerika'da bugün de kaç bin bin Müslüman var, belki milyon da var. Avrupa'da hepsini toplasın. Evet, ve Şülanın dediği çıkmıştır. Bir de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi: "Menden sonra Khalifalıh ne olur? 30 sene olur. Ondan sonra ne olur? Adalet mülç olur. Ondan sonra ne olur? Zalimme mülk olur. Yani evet. ondan sonra cabalut olur. Ondan sonra ne gelir bir daha? Nübüvvet hilafeti gelir. Bizim için ne çizdi? Kendi zamanından, vefat ettikten sonra kıyamet gününe kadar ana yolu çizdi bizim için Resulullah. Biz de bunu yaşıyoruz. Neresindeyiz bunun? Müjde veririm size. Son sonundayız. Az kaldı. Nübüvvet hilafini. Resulullah'tan sonra 60 sene ne oldu? Dedi benden sonra alttuz sene nübüvvet üzerine Raşid halifeli oldu. Gelip sayırsın Ebu Bakır, Ömer Osman Ali. 29 buçuk sene oluyor. Altı ayda Hz. Hasan'ı koy alttuz sene oldu. Ondan sonra adalet mülk yani krallık gelir sistem. O da şimdi Mahaviyeden başlıyor. Anh. Ondan sonra işte Emeviler, Abbasiler, ondan sonra ne olur dedi zayıf, krallar gelir, zulmederler, ama din kalmış şemsiyesi. nere kadar geldi bu? Osmanlı Devleti'ne kadar. Osmanlı'dan şeriat devleti bitti. Yer üzerinde. Onu haberi verdi bize. Ceborutmülük olur. Bugün de onu yaşıyoruz. Yüz senesi gitti. Bak biraz değişilme de var. Bak görüyorsun işte bağırlar, mağırlar. Kış gelir, bahar gelir bilmem ne olur. Biz bu dönemde yaşıyoruz maalesef. Ama azı kaldı inşallah. Ondan sonra da ne olur? Bir de döner nübüvvete. O da nedir? Mehdi gelir. Evet. Bunu haber verdiği gibi yüzde yetmişi diyelim çıktı. İnşallah nübüvvet zamanına doğru gidiyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Hazret Ömer, Hazret Osman, Hazret Ali'ye dedi siz öldürülürsünüz. Haber verdi olara. Oldu mu? Ühüd dağın üzerinde durmuş. Ühüd dağı titremeye başladı. Ayağını vurdu Resulullah dağın üzerine. Ey Ühüd dedi. Toparlan dedi. Üzerinde bir peygamber bir sıddık içi şehit var. Onun için Resulullah diyor biz Ühüd'ü severiz. Ühüd bizi de sever. Biz barışçıyız. Tahtaçla da barışır. İslam dini budur. Ne diyor? Ve me erselnâke illâ rahmeten lil âlemin. Âlemlere rahmet olarak seni gönderdim. Onun için bir hadiste diyor, kim yeryüzünün alametlerini değiştirse cehennemi görmez. Cenneti görmez. Yeryüzü nedir? Yani Allah yaptığını bozacaksın. Neyle bozacaksın? Fasad olarak bozacaksın. Evet, bu doldu. Hazret Fatme'ye ne dedi Resulullah? Ağladı. Hazret Fatime çok ağlıyordu. Dedi geldi kulağına Dedi ben vafat edeceğim. Fatime başla ağlamaya. Bu dediği gibi vefat etti. Sonra bir de çağırdı dedi Fatime bir şey dedi ona. Gülümsedi. Hazret Ayşe sonra sordu ya nedir? Dedi ilk önce ne de dedi vafat edeceğim. Yani bu an sondur. Ağlamaya başladı. Sonra ikinci müjdeyi verdi. Benden sonra ilk benim ciğerimden benim yanıma gelen sensin ey Fatıma. Altı ay sonra Hazreti Fatıma vefat etti. Gördün mü? Mucize mi bu? Mucize Bunu kim yapabilir? Ne Sofi tarikası yapabilir, ne şeyh İslam yapabilir. Bunu yapsa yapsa peygamber yapar. Yem de bir şeyhe, bir alime keramat olarak ilham olur, o da tutar. Yoksa kesin mucizedir. Sonra dedi benden sonra işte Cemel Savaşı olur, Sıffin Savaşı olur. Hazret Hasan'a da haber verdi. Bunları verdi. Hazret Ayşe'ye dedi sen Ali'ye karşı çıkarsın. Filan yerde adını da söyledi. Onun hiç Hazret Ayşe diye buraya neyse ayvah dedi Resulullah bana demiştir. Bunlar hepsi oldu. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi dedi işte bütün dünyaya çazaksınız Mısır'dır Şam'dır Kostantinli'dir bunlar hiç oldu mu? Oldu. Sonra Ammari bin Yasir'e dedi seni bir bahi tariye öldürür. Bahi nedir? Yani kafir değil, münafık da değil. Ama baş kaldırmış yöneticiye. O da çiftir, Şam tarafıdır. Hazret, Ammar İbni Yasir nerede öldü? Hazret Ali'nin ıı, ordusunda şehit oldu. O zaman ne diyorlar ona? ehl sünnete göre Hazret Ali hakkı üzerindeydi. Diyerler yanlış idiler. Hataydılar. Şam öldü. Onun için dediği gibi Resulullah'ın çıktı. Benden sonra Yahudiler, Heyber Yahudisi kalmaz dedi şeyde. Medine'de. Çıkartım onu Hazretü’l Ümer. onları da çıkarttı. Sonra dedim benim ümmetimde işte dedik ki e, denize minneler, umm Haram da olan içinde oldu oldu mu? Oldu. Denize indiler. İlk cemi ordu İslam cemisi. orada indiler, savaşa gittiler. Umm Haram da içindedir, bugün de Kuvrusta cemiymiş. Benden sonra ne, Ansarın nesli az olur dedi. Ansar kimdir, biliyorsunuz. Muhacir Ansar, Muhacir Metcenenler. Ansar olan karşıtlar Medine, Ehli Evşi ve Hazret Kabilerler. Hakikaten bugün de olanın şeyleri azdır. Diğerlerinin devam ediyor. Benden sonra dedik Hüseyin'i karbana öldürürler. öldürüller. Hatta Civil Aysan bir şişe getirmiş, içinde Hazret Hüseyin'in kanı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Hz. Hüseyin ölür. Üzüldü ama itiraz etmedi. Neden? Peygamberdi. Haber verdiği gibi de Hz. Hüseyin öldü mü? Hz. Hüseyin'e ashab-ı yer varıyor. Ya Üteyim gitme, diyor. Haber geldi. küfeller, vazgeçtiler senin beyatinden. Kılıçtan korktular, senin sırtını açıl bırakırlar. Gitme. Sahaba Abdullah bin Ömer yu 40 kilometre gittim Mekken'in yazısmanı onunla yer varıyorum. Ama kaderi götürüyor onu. Bir de Hazreti Hüseyin neyle gidiyor? Yok almış ordusunu gidiyor. Ailesiyle gidiyor. Ve şu kardeşini almış yanında, çocuk çocuklarını almış yanına gidiyor. Yani orduyla geçseydi derdiz evet. Ama orduyla gitmiyor. Bu ne demektir? Kaderine gidiyor. Resulullah haberi yermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi benim ümmetimde he? takif, kabilesinden. takif kabilesi Tayiftendir. İki tane çıkar. Biri fasattır biri kezzaptır. Çıktı mı sakiften Evet. Fasad yayan, yayan kimdir? Haccaçtır. Takiflidir. Kezzap çıkan kimdir? Muhtardır. Muhtar önce çıktı dedi ben Hazreti Hüseyin'in kanına iddia ediyor. Öldürdü bilfeyi. Hazreti Hüseyin'i öldürenler hepsini öldürdü? Ondan sonra peygamberlik iddia etti. Kezzaptır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Zerr'a dedi benden sonra senin başına böyle böyle felaketler gelir. Geldi mi? Geldi. Abu Zer dedi sen Abu Zer bir gün Resulullah bir Rum Savaşı'na çıkıyoruz. Muta tarafına geliyor. O sene çi gelir, savaş olmaz. Sonra o dediğimiz orduyu gönderin, Halik'i kurtaralım onu. Tehellüf edenler Ashab. Abu Zer de içlerinde katılmaz. Vay halına katılmayanları. biliyorsunuz. o üç tane katılmadı. Resulullah bir salamı bile çastı sonra Allah tevbi etti olarak. Bir de münafıklar gelmedi. Abu Zer de gelmedi. Resulullah Abuzer için elini böyle yakın. Abuzer nasıl gelmez? Dua ediyor Abuzer'e. Sonra katetler bayağı mesafe birkaç günlük bir gün konaklanmışlar baktı bir tane tek başına geliyor. Resulullah sağsa Abuzer'i o kadar seviyor. Ne dedi Abuzer'i gördü konuda dedi. Abuzer abu olarsın inşallah dedi. İnşallah Abuzer'dir yani. Türkçe'si. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle sevindi ki gördü. Dedi ey Abu Zer böyle yalnız gelirsin yalnız da kalırsın yalnız da haşrolursun. Abu Zer yalnız geldi yalnız vefat etti. Biliyorsunuz Ambarbe koydu Hazreti Osman'ın üzerine Köyde yalnız kaldı yalnız vefat etti. İnşallah üçüncüsü de yalnız haşrolacak. O da bir gıyptir. Sorma nasıl yanlış olur Ayazet gününde. Ben cevabı veremem, ehil değilim. Peygamber değilim, bu gelsin bana. İlhamla da bir şeyler olmaz, gıyptir. O zaman nasıl veririz? İman et, bekle. Bekle kıyamet gününde bunun cevabını. Ha? Hakkı'l-yakin. Ayn-il-yakin de değil, Hakkı'l-yakin göreceksin. Evet. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra Medine'de fitne olur diye Pan götürür. Oldu mu Yezid zamanında? Üç gün savaş oldu. Bunlar hepsi olaylardır. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi benden sonra decceller çıkar. Deccal nedir? Yalancı, me yalan meknesi. Yani yalan götür. Bir de uzmandır yalanda. Buna deccel diyorlar. Yani bir tane bir sefer yalan der. Ama bu adamın işi yalanı başlık kulağını senetli sebetli uydurmasyon yapar bunu. Yani bu adam yalanda uzmandır. Bir de öyle yalan diyor ki sanki ciddi gibidir. Bir de yalan en büyükün diyor. Olmayan bir şey diyor. Bu nedir? Deccaldir. En büyük yalan nedir? Bir de ne ben O peygamber değil. Resulullah haber verdi. Çıktı mı hepsi? Çıktı. Yedi 60 sonra çıkar diyor ben de peygamberdim. Dünya galete peygamber çıkıyor. Dünyadan çıkıyor bir kısmı diyor. Bizim Türklerde de var ha. Bir kısmı diyor Muhammed peygamber. Azerbaycan'da var. Azeri'de de var. Amerika'da da var. evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra zalim yöneticiler gelir. Geldi mi? Geldi. Sonra bazı hadislerde Resulullah dedi benim benim ümmetimden bir grup çıkar. kaderi inkar ederler. Çıktılar mı? Çıktılar. Kaderciler var. Bugün Türkiye'de var. Bir profesör var. Biliyorsunuz. Kader inkar ediyor. En meşhur şey diyor ki allah Teala bir, bir insanın çimiyle evlendiğini bilmez. İle eğlendikten sonra bilir. Ey gafil! Ne kadar gafildir ya. Resulullah işte onun da müjdesini vermiştir. Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden yeri Türklerden savaşırsınız. Oldu mu savaş? oldu. Müslümanlar Türklerden savaşlar mı? Evet. Gittiler Özbekistan'ı açtılar. Bulgaristan'ı şey e, Azerbaycan'dır, e, Özbekistan'dır, e, Azerbaycan, Özbekistan, e, Bukhara, e, Semerkant e, bunların hepsini Bilad Mavara El Nahir suyun ötesinde dediler o zaman. Ceyhun Nahri bu tesi, o bir tarafı da o tesi diyediler. Tam Mahalistan'a kadar açtılar mı? Açtılar, savaştılar, haber verdi. Bir de vasfettik Türkleri, dedi gözleri böyle yuvarlak, hüzleri böyle aynen o Türkleri vasfetti. Bazen arkadaşlar dediler Türkler biz değiliz. Bunlar biz karma çorman Türk'üz. Biz geldik Orta Doğu'ya, ne olduk? Türk'ten, Arap'tan, e, e, Laz'dan, Abazayran, e, Bulgarlan bunlar hep şunu oldu birbirlerle evlendiler. O kaybettir bizi, orijinallığımızı. Bugün Özbeklere bakın orijinal Türk'tür. Doğu Türk, Türkistan onlar muhafaza etmişler nesillerini. Onlar işte Resulullah hadiste geçti o Türkler o Türklerin orijinalıyla sahabeler savaş ettiler. Haber vermiştir Resulullah Hepsi de Müslüman oldu elhamdülillah. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Benim ümmetim batıları taklit edenler onların peşinde koşarlar. Oldu mu? Birinci dönemden başladı yavaş yavaş yavaş işte ne yaptı? Yonanlıların bile kitaplarını tercüme ettiler. Ta başladı. Bir günde kibleleri batıya dönmüş. Bugün de Müslümanlar var. Kibleleri batıdır. Adları da Müslümandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra bir tarife çıkar, adları haricidiler. Çıktılar mı? Çıktılar. Hariciler nedir? Harici nedir? Aslında harici şeriata karşı çıkandır. Kısacası. Sizin anladığınız dilde. Şeriata kim karşı çıkar? Yani zındık çıkar. Yani ateist çıkar. ya yani da harici çıkar. Harici demez ben inkar ediyorum Kur'an'ı. Ama detaylı yollarla inkar ediyor. Çi bilirsiniz? Birinci hariciler. Resulullah bir bedevi geldi. Ya, Resul, ya Muhammed bir gün dağıtıyorsun ganimet. Adalet etmedin dedi. Vay haktir. Vay Adaleti ben dağıtmasam nerede buluyorsun adaleti dedi. Birçok rivayet var bunun hakkında. Dülhü ile. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Bunun gittikten sonra bunun sülalesinden bunun etva çıkar. harici olurlar. Bunları öldürmek ecri var. Kim bunların ordusunda öldürse öl, ölse ecri var. Hunkilab-ı ehlil nâ. Bu da sahiptir bir rivayet. Ataş elinin çok eğildiler, hariciler. Haber verdi mi? Verdi. Birçok şeyden haber verdi Resulullah. Saysak bitmez. Bir de ne dedi? Resulullah anh, benim ümmetimden bir gün gelir bir grup bir zaman cami yapmada e, cami yapıp e, yarış yaparlar. Şeyinde. Süslemede süsleme. süsleme var. Birbirlerine Süsle. gösteriş. Birbirlerine ne yaparlar? E, yetebahuna. Birbirlerine şey yaparlar. Üstün gelmek, Üstün gelmek için cami yaparlar. Camileri süslerler. Bunu haber verdi, ne dedi? Övünürler. Aferin, ben bunu bulamadım işte. Aferin, biraz evden geldi bak. Allah razı olsun. Müslümanlar cami yapmakta, süslü cami yapmakta birbirlerle öv övünürler. Yarış girerler birbirlerine. Bugün Bir de oldu mu? Ta aşkiden bu olmuştur. Aslında cami nedir? Ama evet. cami yapacağız, en güzelini yapacağız. Ama süsten Ölmek için değil, Allah'ın evi çok Allah içindir. Cami önemli değil. Koskocaman taşlardan, dünyada en nadir taşlardan yapılsın. Önemli, içlerindeki adamlar en nadir olsun. Resulullah'ın camisinde en nadir adamlar vardır. Delil, bir gün Hazreti Ömer, ve me edrakeme Ömer. Bilirsiniz Ömer kimdir? Resulullah dedi benden sonra mülhim olsa Ömer mülhimdir. Mülhum nedir? Peygamberin bir tırk. İlham, doğru yolu gösterendir. Peygamber değilsin ama Allah kalbine doğru yolu gösterir, yaparsın da doğru olsun. 17 sefer Kur'an, Ömer'in sözüne muvafakat etmiştir. Ömer budur. Resulullah dedeği Ömer dedi, senden şeytan korkuyor. Vallahi senden şeytan korkuyor. Sen bir vadi değilsen şeytanın bir kaçıyor. Ne dedi Ömer? Oturmuş ashabıyla dedi her çeşit bir temenni etsin, ne ümidi dedi? Biri der bu kadar malım olsun Allah yolda cihad edin, biri der bu kadar malım olsun, fakir fukarayı infak edin, biri der bu kadar malım olsun, böyle yapın. Yürümser, ya emirel-muminin sen ne e? Ümid, şey yaparsın, temenninle bize anlat ya sen, der, ben Ubeyde bin Cerrah gibi, Halid bin Velid gibi isterdim bu camide olursa adam olsun, Allah yolunda cihad etsinler. Bak gördün mü? Adam, adam devleti kurar, para kurmaz. Parayı deldirdi mi adam? Seni parayla satar. Bir gün de işte görüyoruz. Resulullah bunları haber verdi. Bir de neyi haber verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi ben cehennemi gördüm. Cehennemi gösterdiler bana. Her şeyi gördüm. hiç, hiç sınıf görmedim. Birincisi de ümmetimde çıkar. Çiğsi de benden sonra çıkar. Birincisi ellerinde kırbaç tutmuşlar. insanları yönetici adıyla kırbaçlıyorlar, zulmediyorlar. İslam devletinde yoktur. Coklu polis. Anlaşma var. E bu çıktı Resulullah'tan sonra zalim hakimler döneminde bugüne kadar devam ediyor. Resulullah diyor, Resulullah da bir okudu, ben görmedim diyor. Bir de Resulullah diyor, bir kısım insanlar, kadınlar var, ateşte yanıyorlar, da de onları görmedim, benden sonra böyle bir şey görür. Nedir? Kesiyatun <gülüyor> ariyat. Çıplak değiller, giyinmişler ama çıplaktır. Yani çıplak gibidir. Bugün günden mamak istiyorsanız gelin sokaka bakın. Yani tam tecellisi neredir? tight pantolon. Tight mü diyorlar. Bu peniyeler var ya. Kasiyatun ariyat. Nebevi bir cevami il kerim. As, öz, söz. Elbiki örtülmüş ama çıplaktır. Burası kadar. Yarı gözkü dışarıda. Yen gözkünün sayısı dışarıda. Kaç büyüdü kaçtır? Kaç nümere giriyor? elbisesi kaçtır, boyu kaçtır hepsi meydanda. Bir de diyor ki saçlarını öyle tutarlar ki deve şey gibi, beli sırtı gibi. Bak işte görürsün öyle. E bir gün de tecelli etti bu. Bırak şimdi açık saçuklardan, artistlerden biz bahsetmiyoruz. Biz tek bir giyim obisinin adı nedir? Aker. Giyimlerin, markaların adları nedir ya? Aker mi? Zümrüt mü nedir? Bir sürü marka var ya. Nerede sınıfta kaldınız ya? Bir sürü marka var ya. Meşhur, atların veren millet bunlardan saklanızın ya. Ermina. Ermina. ve her gün televizyonda çıkıyordu ya. Bunların reklamları. Bunlar gibi cüimler ne yapıyor biliyor musun? Müslüman hadisini Müslümanlar üzerinde tecelli ettiler. Ne diyorlar? Ne yapıyorlar? Kadınların saçlarını burada top ediyorlar. Sözde baş varlamış, Resulullah'ın dediği gibi olmuş. Başları devenin üzeri gibi olur. Ben geçen gün bir şey gördüm. Ben bunu bilmiyordum. Geçen gün öğrendim. Kadınlar başörtüsünün altına bir şey takıyorlar. Biz erkekler takya takıyoruz. Onlar da bir şey saklar. Bone diyorlar. Bone. O bonanın da şu anda süngerlisini çıkartmışlar. Nedir süngerlisi? Yani böyle saçını heybetli dürüksün. Ki Resulullah'ın hadisi bu zavallı kadınların üzerinde tecelli et. Bozağanlı dediğimiz kimdir? Bizim bazımız, anamız, kardeşimiz, kızımız. Değil mi? Bunlardır işte. Tecelli etsin. Ama bu bir övme değil. Bu nedir bilir misiniz? Ataş ehlini Resulullah anlatıyor. Ataş ehli kadını ben görmedim diyor. Ben hayatımda görmedim. Bizim benden sonra bunlar olacaktır. Ashabı Kıyâm Allah Allah nasıl böyle bir şey olur? Cahiliyet zamanında Kadının bu kadar boynu bu kadar yeri görünürdür. Yani boynunun yani dört parmakı kadar bu kadar. Yani gözkünün memelerin çizgisi bile hayatta görünmezdi cahiliyet zamanında. İmkanı ortadır. Allah Teala ne dedi? Bir de saçları kapalı bazen farları kadınların görünürdü. Buna ne dedi? La teberruc, la teberruc et cahiliyeti buğla. Cahiliyet gibi yapmayın. Atınmayın. Adınla açılmış farları görünüyor göz kütünden içi dört parmak diyelim on santim görünüyor. Buna cahiliye derir Allah Teala. Bugün de çık adımlar Allah rahmet için halimize çünkü biz de onlardan mesulüz. Kullukum <gülüyor> râ'i <gülüyor> ve kullukum mesulun adrâyeti. Her çeşit çavandır sürüsünden mesuldür. Ben kendi ayağımdan asılmam, koyun ayağımdan keç ayağımdan hayır benim benim kendi cezan bir de çimlen mesulüm o da benimden gelir onun da cezasını ben yüklenirim evet işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok mucizelerde haber verdi bunları biz bunları inanıyoruz bir de aşağı tussa dediğimiz kıyamet alametleri hep Rasulullah'ın mucizesidir olduğu gibi de oluyor çok çıktı bir, bir kısmında bekliyoruz çıkar inşallah. Bunlar hepsi tarih ispat ediyor. Bu nedir? Hak nebidir. Allah subhanahu teala bunu desteklemiştir. Evet. Allah subhanahu teala hepimizi şüphesiz, tereddütsüz bu azim nebiye ki, ki ümmete gönderilmiş ins en son Peygamber'e tereddütsüz ve şüphesiz buna iman etmeyi bize nesibet. etsin. Amin, amin. Ayrıca iman ettik şeytanın, şeytana uyarak imanın içini boşaldanlardan eylemesin. Amin. İmanın içini neyle doldururuz? Emelle. Bize de Resulullah'ın yaptığı emelleri bize de Allah Teala nesip eylesin. Amin. Çünkü onun yaptığı bir amel yapmasak niyetle başlarız, örnek mükemmel. Ama ne yaptık? İnşallah Allah celosini affedir. O örneğe hedef çitlenenlerden bizi eylesin. Hı. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.